Muharrem ayı, İslamiyet'i sene başıdır. Bu on gün, kutsi günlerdendir. Muharrem'in iptidasından, onuna kadar. Vel fecdu ve aşır. On gece, bu gecelere ayet olmak ihtimali var. Bazı müfessirler böyle mana vermişler. Bugünler sakın ha böyle, nefsini israf ederek, nefsine zulmederek günahlarda geçirme. Bugünler Allah'ın rahmetinin taştığı günlerdir. Allah'a yönel ki, ola ki cenabı hakkın seni arifler mertebesine yükseltece. O nimete erersin.